İlgili dinleyiciler, Bir Felsefe Vakti programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Luz İrgiray'dan bahsetmek istiyorum. Fransız feminizmi içinde günümüzde çalışılıyor Luz İrgiray, 1932 doğumlu. Feminizm üç kısma ayrılarak çalışılır. Birinci kısım eşitlik talebiyle belirlenirken, ikinci kısım farklılık feminizmi. ...ile e, belirlenir. Luz Irigaray da farklılık feminizmi içerisinde en dikkate değer, e, önem verilen filozoflardan bir tanesi. Aslında e, filozof diyorum ama Luz Irigaray e, modern linguistik dil bilim e, doktorası da yapmış, felsefe doktorasının yanı sıra. Aynı zamanda da psikanalist ve Lacan'ın kurduğu Paris Freudçüler Ekolü'ne dahil bir düşünür ama daha sonra e, Lacan'la anlaşamadığı için e, Lacan'ın e, bazı görüşlerini cinsiyet farklılığı hakkındaki görüşlerini eleştirdiği için doktora tezinde bu e, Freudçu camiadan dışlanmış e, ve üniversitede de hiçbir zaman ...hoca olarak çalışma şansı bulamamış. Daha çok bir araştırmacı olarak çalışmış ve eserlerini vermeye devam etmiş. İlk çalışmalarına baktığımızda demans hastalarının dilini inceler İrigiray... Özellikle erkek ve kadın demans hastalarının konuşmalarında cinsiyet farklılığının nasıl ortaya çıktığını ele alır ve cinsiyet farklılığı Irigaray'a e göre doğal bir farklılık olmaktan çok dilde belirmesi itibariyle düşünülmeyi Talep eden bir farklılıktır. Anlaşılması gereken bir farklılıktır. Ben bugün özellikle İrigiray'ın Aramızdaki Aşk adlı metnine odaklanarak size İrigiray'dan bahsetmek istiyorum. Orada İrigiray Marx'a atıf yapar metnin başında. Şöyle der, Marx insanın insanı sömürmesini, erkeğin kadını sömürmesine dayandırmıştır. Yani cinsiyetli iş bölümünün aslında bütün sömürünün kökeninde olduğunu söylemiştir. Fakat ömrünü bu ezme e, biçimini çözümlemeye ve tartışmaya adamadı. E, acaba bunun sebebi nedir diye sorar ve de bunun sebebini öğrenmek için Hegel'e geri dönmeyi önerir. Aslında aramızdaki aşk Hegel'in cinsiyet farklılığını, ele alış biçimini tartışır ve Hegel bize ataerkil bir kültürde kadın için ve erkek için aşkın ne demek olduğunu anlatır. Bu İrigüre'ye göre ataerkil kültüre genel olarak getirilen bir açıklama olarak görülebilir. Yani Hegel bize özel bir kültürü ya da özel bir tarihsel dönemde aşkın ne olduğunu anlatmıyor. Çok temel e, ve bugün de aslında geçerli e, olan e, bir yapıyı anlatıyor. Bu Ilgıray'ın değiştirmek istediği ufuk diyebiliriz. Çünkü Ilgıray kültürel bir devrim yapmak ister ve bir cinsiyet farklılığı kültürüne e, geçmek ister. Çünkü ona göre içinde yaşadığımız ataerkil kültür tek bir cinsiyetin hakimiyetiyle belirlenmiştir. Bu da erkek cinsiyetidir ve dolayısıyla dişi cinsiyet farklılığının belirmesi, ortaya çıkması kendini kültürel, tinsel, evrensel bir manada var etmesi, ifade etmesi mümkün değildir bu kültürde ve bunun mümkün olacağı bir devrimi ...düşünmek ister İrigiray. Bu da kültürde tek bir şey. İrigiray'ın ataerkil kültürde gördüğü sorun bu kültürde aşkın etik bir biçimde, etik ilişkileri içerecek şekilde yaşanamamasıdır ve bunu anlatmak için Hegel'e geri dönüyor. Hegel aşk üzerine düşünmüş bir düşünür. Hem tinin görüngü biliminde hem de hukuk felsefesinde ve Hegel aşkı emek olarak inceliyor. Elbette aşkın ataerkillik içerisinde emek olması Burada göz önüne alınmalı ve bildik bir şeyden söz ediyor Hegel. Kadın için aşkın ataerkil kültürde ve Hegel tabii bunu e, söylerken eski Yunan dünyasını düşünüyor. Soyut bir ödev olduğunun altını çiziyor. Yani İrigiray'da e, burada şunu vurgulayacak. Kadının aşka hakkı yoktur. Kadın için aşk aslında aileye karşı. Ve topluma karşı, içinde yaşadığı camiaya karşı bir ödevdir. Soyut bir anlamı vardır yalnızca. Bunu şöyle açıklıyor Hegel. Diyor ki kadın için anne ve eş olmak önemlidir. Yani şu adamın karısı olmak veya bu çocukların annesi olmak değil. Yani aslında kadın aşkta kendi tekil varlığını yitirir. Bir mana da iyi koca önemlidir. İyi koca işte bugün de kimdir? İşte işinden çıkınca evine gelen, kötü alışkanlıkları olmayan kişidir ve adamın iyi kocanın şu adam veya bu adam olması değil, sonuçta bir kategorinin altına düşen bir birey olması. Yeterlidir ve kadınlar böyle eş seçmeye teşvik edilirler. Kısmet çıkar, iyi kısmet çıkar. Ve sonuçta kendilerinin aşık oldukları birisiyle tekil bir erkekle evlenmeleri teşvik edilmez. Buna cesaretlendirilmezler. Halbuki aşk erkek için bir haktır. Erkeğin burada tabii hem kadın için hem erkek için yalnızca doğal dolaysızlık bağlamında... Aşkın anlamını konuşmuyoruz. Aşkın ahlaki veya etik anlamını, tinsel anlamını konuşuyoruz. Aslında erkeğin tinsel varlığına baktığımız zaman eski Yunan'dan itibaren Batı kültüründe bu kamusal dünyada gerçekleşen bir varlıktır. Yani kültürel olarak, tinsel olarak kendisini evin dışında Gerçekleştirir. Ama bu yorucu bir faaliyettir aynı zamanda. Bu erkeğin topluma, evrensele hizmeti, emeğidir ve buna sonsuzca devam edemez. Bundan eve geri dönmek ve kendisini dinlendirmek zorundadır evde. Ve işte aşkın burada bir anlamı vardır. Aşk erkeğin kendi tekilliğine geri düşmesidir. Ve bir süre orada dinlendikten sonra tekrar kamusal alana çıkması ve tinselleşmesi mümkün olur. Kadın da bunu destekler buna olanak tanıyacak şekilde e, evi yönetir, e, erkeği dinlendirir e, ve sonuçta kendisi tinselleşemediği halde e, diğerinin tinselleşmesini e, mümkün Hegel'e göre e, sivil veya medeni yasa e, bizi kişi olarak tanıdığı müddetçe e, kişi sayılırız. Ama burada e, tabii kişi olarak tanınan Erkektir ve bu kategori nötr olduğu halde erkek cinsiyeti tarafından belirlenmiştir. İrgiray'ın bir cinsiyet farklılığı kültürü içinde yaşamadığımızı söylerken altını çizdiği şeylerden biri yurttaş kategorisinin cinsiyetli bir kategori olmamasıdır. Yani medeni yasa bizi kadın yurttaşlar ve erkek yurttaşlar olarak Ele almaz yurttaşlık kategorisi aslında gizil bir biçimde erkektir ve bu da cinsiyetin yalnızca doğal dolaysızlık alanında kalmasına sebep olur. Burada da cinsel ilişkiler bir forma veya norma tabi olmakta etik formlara veya normlara tabi olmakta başarısız kaldıkları için şiddeti riske ederiz ve özellikle de tabii kadınların hiçbir normu veya da formu olmayan bir eril arzuya teslim olmaları gibi bir tehlike ortaya çıkar ve zarar görmeleri, şiddet görmeleri gibi bir risk ortaya çıkar. Bunu değiştirebilmek için de İrigiray bir cinsiyet farklılığı kültürü üretmenin imkanlarını sorgular. Fakat Batı kültürü içerisinde bunu yapmamızı olanak tanıyacak olanakları, kültürel imkanları bulmak mümkün değildir. Bunun için İrigiray Doğu kültürlerine bakar ve özellikle de yogaya ve Budizm'e Diker gözlerini. Burada çok ilginç aslında bir beden tartışması yapmaya başladığını görüyoruz aramızdaki aşkta. Çünkü batı düşüncesi içerisinde, felsefesi içerisindeki temel sorunlardan biri beden ile ruhun birbirinden ayrılmasıdır. Yani tinsellik ile tenselliğin ilişkilendirilememesidir doğru. Bir biçimde. E, halbuki doğu kültürlerinde bedenin tinselleşene kadar eğitildiği bir konsantrasyonun e, meydana geldiğini görüyoruz ve bu irigray için e, bir ilham kaynağı olur. Buda'nın bir çiçeğe bakışına odaklanır örneğin. E, Buda çiçeğe son derece barışçıl bir biçimde Bakar. Ve çiçek burada aslında aynı zamanda bir tinsel modeldir. Bu tinsel model bir yenilenme modelidir. Yani işte çiçekler, bitkiler doğa içerisinde, karların altında kalırlar, kışın zor şartlarda geçirirler ama baharda kendilerini yenilerler. Beden de böyle ele alınmalıdır. Yani kendini yenilemeye e, ...muktedir ve benim kendi kendime verdiğim bir şey olarak e, düşünülmelidir. Burada tensellikle tinsellik birbirinden ayrılmıyor ve beden tinsel bir varoluşun bir modeli e, olarak çıkabiliyor karşımıza. Bu batı düşüncesinde bulduğumuz tinselleşmeye zıt bir model oluşturuyor. Çünkü batıda tinselleşme hep tenin aşılması, arzunun aşılması... İşte bedenin bir hapishane olarak görülmesi, tin'in bedenden kurtularak gerçekten veya bedeni aşarak tin olacağı fikri hakimdir. Ee, halbuki bu fikir arzuyu ve cinselliği bedenin tarafında ve mahkum edilmeye layık bir e, varoluş biçimi veya işte bir bir özellik haline getirir. Irigaray bunu sorguluyor çünkü arzunun ve cinselliğin tinselleşmesi kültürde bir varlık kazanması kendi etik normlarını ve politik normlarını üretmesi ile ilgileniyor ve asıl İrigiray'ın işte Marksizm'de bulamadığı devrim de bu. Ve kendisinin cinsiyet farklılığı düşüncesiyle feminizm ve feminist politika içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığı devrim de budur diyebiliriz. Şimdi üçüncü parçamı anons edeyim. Keith Trio'su Triosi ile birlikte. İrigiray şöyle der, bir kadın olarak doğmak için bir kültür gerekir. Yani bunu mümkün kılan bir kültür gerekir. Aslında bu Simone de Beauvoir'ın kadın da olmaz kadın olunur sözüne bir naziredir. Simone de Beauvoir'ın sözü toplumsal cinsiyet mefhumunu gündeme getirmiştir. Kendisi kullanmadığı halde. Yani bizi kadın yapan kültürdür der Simone de Beauvoir ama burada sözün ettiği kültür ataerkil kültürdür. Yani bize ataerkil kültürde dayatılan ve bizi ikinci cinsiyet konumuna kilitleyen normlardan bahseder. Bu normları eleştirir ve kadınların bunlardan nasıl özgürleşeceğini tartışır Simone de Beauvoir. İrigiray ise ataerkil normlara dayalı kadının dışında... Yani ataerkil kültürde kendisini gösteremeyen farklılığın üstlenilebildiği bir biçimde kadın olmanın imkanını arıyor demiştik. Bu da ancak bir kültürde mümkün olabilir. Bir cinsiyet farklılığı kültürü olmadan kadın doğmak da mümkün olmayacaktır. Yani insanın aslında İrger'e göre doğal bir cinsiyeti vardır ama cinsiyet doğal cinsiyetten ibaret değildir. Aslında Toplumsal cinsiyet bir kimliktir ve bu kimliği mükemmelleştirmek gerekir. Bu kimlikte mükemmelleştirilmesi gereken bir takım ve icat edilmesi gereken toplumsal cinsiyet normları vardır. Erkekler için de aynı şey geçerli. Yani erkeklerin erkek olması kadınların kadın olmasından bahsediyor. Aslında bu oluş süreci olarak da anlamak lazım bunu. Bu oluş süreci bir mükemmelleşme ...süreci gibi düşünülüyor. Ata erkek kültürlerde... ...erkeğin erkek olması... ...aslında kadınla ilişkisi içerisinde... ...ve kadını sömürerek... ...olan bir şey. Yani erkekler hizmet görüyorlar. İşte onların bir yumurta kırmayı bile bilmemesi... ...gülümsemeyle karşılanıyor. Bağımlı varlıklar haline geliyorlar. Yani onları erkek yapan kadınlar aslında. Halbuki İrgiray şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir erkeğin bağımsız bir biçimde... ...kadına dayanmadan, kadına yaslanmadan... Kadını kullanmadan onun tarafından hizmet e, görmeden erkek olmasından e, söz ediyor e, ve e, bir bakıma kadınlar da kadınlarla ilişki içerisinde kendi toplumsal e, cinsiyet normlarını mükemmelleştirme oluş sürecine girebilecek varlıklar. Burada anne kız ilişkisinin çok belirleyici olduğundan e, söz eder İrik İray ve e, Ataerkil kültürde de bu ilişkiye aslında izin verilmediğinden, bu ilişkinin e, bastırıldığından, temsil edilmediğinden e, dem vurur. Bunu e, tabii e, Demeter ve Persephone mitine e, gönderme yaparak da e, anlatır. E, Demeter'in kızı Persephone'yi e, yeraltı tanrısı Hades e, kaçırır ve bunun sonucunda da ee, bir e, kuraklık olur yani e, doğada e, verimliliğin ve doğanın yeşermesi için e, hayatın e, çiçek açması için e, anne kız ilişkisi e, gereklidir bunu mitoloji söyler bize ataerkil kültürde bir bakıma kurumuş doğaya benzer çünkü e, bu ilişki e, yok sayılır kültürel manada daha çok kızla annenin ilişkisi, e, o, psikanalizde de öyledir, gergin ve olumsuz, e, olumsuzluk içeren. E, feminist düşünce içerisinde İrigaray aynı zamanda e, oldukça eleştirilen bir düşünür. Özellikle de özcülükle e, eleştirilmiş, yani e, cinsiyetin... Bir özü olduğu fikrini buluyor feministler İrigiray'da ve bunu da tehlikeli buluyorlar. Çünkü öz katılaştıran, tanımlayan ve sınırlayan da bir mefhum. E, ...farklılıklara e, izin vermeyen, bir takım farklılıklara izin veren, başkalarına izin vermeyen e, bir tarafı var özcülüğün. E, bu bir sorun fakat e, İrigaray'ı e, stratejik bir özcü olarak gören feministler de var. Yani aslında cinsiyetin biyolojik bir özü olduğunu söylemiyor Irigaray. Cinsiyeti de özellikle dilde, kültürde ve tinsel e, alanda mevcudiyeti itibariyle tartışıyor bunu önemsiyor fakat yine de İrigaray'da stratejik yani bir takım amaçları felsefi amaçları yerine getirmek için bir takım varsayımlar yapmak diyebiliriz buna bir, bir öz varsayım yapmak diyebiliriz böyle bir varsayım yapan ve düşünür olarak okuyan feministler de var ee, ve e, insanın bir özü olmadığını, cinsiyetin bir e, özü olmadığını öne süren e, feministler daha e, yaygın bir biçimde e, benimseniyor, kabul ediliyor. Feminist düşünce içerisinde bunu görebiliriz. İrigiray da e, bu noktada e, çok eleştiriliyor. E, bunun dışında e, cinsiyetin ikiye bölündüğü varsayımı ile düşünüyor İrigiray. Yani e, kadın ve erkek olarak ikiye bölüyor cinsiyeti. E, e, bu da tabii heteronormatif. Yani karşı cinsellik e, normunu dayatmak demek cinsiyet farklılığı düşüncesine, felsefesine. Bu da sınırlayıcı çünkü cinsiyet farklılığı neden iki olsun? Toplumsal cinsiyet neden iki olsun e, diye sorulabilir haklı bir biçimde. Ve queer theory açısından da İrigra'yı böyle eleştirmek mümkündür. Fakat İrigra'yı bütün bu eleştirilere, bütün bu haklı eleştirilere rağmen felsefi açıdan, feminist felsefi açısından çok önemli bir düşünür. Çünkü yeni kavramlar icat ediyor ve bize... Örneğin işte beden-ruh ilişkisini sorgularken veya dişi cinsiyeti, cinselliği düşünürken bunu bir olarak düşünmemek ki işte bu da özcü olmadığının başka bir belirtisi sayılabilir gibi ilhamlar, yeni fikirler veriyor. Bir filozofun da en önemli tarafı onun yeni kavramlar, yeni bir dil icat etmesidir düşünceye. E, İrigiray'da bunu bulmak e, mümkün. E, filozofları okurken veya e, işte Freud'u, Lacan'ı e, okurken e, İrigiray ilginç bir biçimde e, taklit eder e, okuduğu düşünürü. Ama bu taklit sürekli doğurgan bir taklittir. Farklı kavramları, farklı dili, farklı terimleri, farklı soruları çıkartır ortaya bu İrigüri ilginç bir e, düşünür kılıyor örneğin Haydegeri e, taklit ettiğini görüyoruz Haydeger'e göre çağımızın en önemli sorunu varlık sorunudur e, aslında sadece çağımızın değil bütün felsefe tarihinin e, her zaman en önemli birincil sorusu varlığın anlamı sorusudur ve bu soru e, unutulmuş sorudur tekrar e, üstün açılması gereken sorudur. Irigaray da şöyle diyor: Aslında çağımızın unuttuğu ve sormadığı soru cinsiyet farklılığı sorusudur. Yani en önemli soru budur ve belki de varlık sorusundan bile daha önemlidir. Diyor. Burada aslında bir performans var. Düşünceyi başlatan temel soruyu ortaya koyuyor ve bu soruya cevap verirken de yeni kavramlar e, icat ediyor, yaratıyor. E, bu yüzden İrgiray e, bütün haklı eleştirilere rağmen e, okumaya devam ettiğimiz bir düşünür. Aşk üzerine düşünümü de e, çok önemli. Ataerkillikte aşka e, rağmen aslında e, kadınların e, tekil varlıklar olarak e, arzulayabilme imkanlarını elinden alan bu kültüre karşı bunu mümkün kılan başka bir kültür yaratmaya çalışıyor. Yani hem tekil hem de evrensel e, olabilen bir, bir biçimde arzuyu düşünmeye çalışıyor ve arzuyu Freud'deki veya Lacan'daki gibi aslında bir e, eril e, özneye atfetmek yerine e, dişi olarak, dişi cinsiyet farklılığıyla arzulamanın imkanını e, sorguluyor Son olarak Connie Evingston All the Things you are söylüyor Haftaya aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın